Allah'ın manasını öğrenip bilmiş olsalardı, yaptıklarının da ne olurdu? Şirk olduğunu bilirlerdi. Onlarla konuştuğunuz zaman, oturup tartıştığınız zaman onlara davet ettiğiniz zaman çoğu kere görürsünüz ki onlar derler, bizler Allah'a ortak koşmuyoruz. Yani bizler Allah-u Teala'ya aracı olarak bu koyduğumuz şefaat talebinde bulunduğumuz, bizleri Allah'a yakınlaşmak arzusuyla kendilerine yöneldiğimiz kişilere secde etmiyoruz ki bizler derler. Niye bunu derler? Çünkü onlar La İlahe illallah'ın manasından nedirler? Ma mahrumdurlar, uzaktırlar. Onu öğrenmemişlerdir. Onlara La İlahe illallah'ın manası sorulduğunda derler ki Allah'tan başka, kimileri der ki Allah'tan başka yaratıcı yoktur. Kimileri der ki Allah'tan başka ilah yoktur ama Allah'tan başka ilah yoktur diye dedikleri zaman, onlara sorduğumuz zaman bunun manası nedir diye. O da der ki yani çekip çeviren, yöneten, rızık veren yoktur der. İşte bütün bunlar bize neyi gösteriyor? İnsanlık maalesef bugün Allah'ın rahmet ettiği, merhamet ettiği, hidayet ettikleri müstesna insanlık bugün bu kelime-i tevhidi sabahtan akşama kadar söylemesine rağmen İslam camiası, Müslüman alemi, sabahtan akşama kadar tesbihleriyle bu, bu zikri la ilahe illallah söylemesine rağmen maalesef manasından, anlamından yoksundurlar. Niye? Çünkü biraz sonra sayacağımız, biraz sonra sizlere öğreteceğimiz şartları bilmemekteler. La ilahe illallah'ın rukunu, erkanı olan hususları öğrenmemiş durumdalar. Bu yüzden de şeytanın bu tür insanları kandırması da hep ne olmuş? Kolay olmuş. Ama Mekkeli müşrikler tarafından baktığımız zaman olaya daha önceki derslerde de ifade ettiğimiz ve beyan ettiğimiz üzere onlardaki sorun şu anda bizim karşılaştığımız ve insanlarda gördüğümüz sorundan biraz daha hafifti. Çünkü onlar kelime-i tevhidin manasını ne yapıyorlardı? Biliyorlardı. Bugün ise insanlar kelime-i tevhidin manasını bilmiyorlar. Ama onu kabul ettiklerini zannederek ona aykırı işler işlemeye devam edip onlara bu yaptıklarınız şıktır dendiğinde de bunları kendilerine söyleyen, bununla itham edenlere de kötü lakaplar takarak onları işte Vahabilik gibi, İbni i Tevmiyeciler gibi kötü isimlerle insanlar arasında rezid etmeye kendilerince çalışıyorlar. Mekkeli müşrikler Kendilerine la ilahe illallah dendiğinde aleyhissalatü vesselam zil mecaz pazarına çıkıyor. Mesela Arafat'ta kurulan ve hac günleri kurulan ve yaklaşık 7-8 gün bir hafta boyunca o süren pazar çıkıp insanlara diyor ki la ilahe, illallah, tuflihu. la ilahe illallah değil ki kurtuluşa eresiniz. Mekkeli de ne yapıyorlar? Burun büküyorlar. Şaşırıyorlar. Allah-u Teala'nın da Kur'an-ı Kerim'de ifade ettiği gibi ve lehum La ilahe illallah birun. Onlara la ilahe illallah denildiğinde ne yapar onlar? Yes tekbirun. Kibirlenirler. Burunlarını havaya dikerler. Tamam mı? Ve ne derler? E inna letariku alihatina li şairun mecnun. E mecnun. Bizler ilahlarımızı bir şairin, bir mecnunun aklı başından giden bir adamın söylediklerine karşı kendi ilahlarımızı bırakacak, terk edecek miyiz? Diyerek ne yaparlar? kendi aralarında bir ittifaka varırlar. O ittifak nedir? Bizler Allah'la beraber, Allah'ın dışında ibadet ettiğimiz ilahları, bize bu gelen, ve la ilahe illallah deyin felaha erin, felaha erersiniz, erersiniz diyen insanın sözüne binaen, sözüne uyarak bizler babalarımızdan, atalarımızdan gördüğümüz ilahlarımızı bırakacak değiliz derler. Yol ya, ece'alel alihete ilahen vahiden bu adam ilahların tümünü, ilahların hepsini tek bir ilah mı yaptı? Hatta la şeyun Hayret doğrusu diyor. Musallaca bir iş. Diyor ki Allah taala ve şu. Onlardan ileri gelen, o Mekkeli müşriklerden ileri gelen bir topluluk öne çıktı. Ne dedik? şu واسبِرُوا على yürümeye devam edin ve ilahlarınıza bağlılığınızda sabır sebat edin. Ne diyor? إن <gülüyor> هذا Zira sizlerden istenen de budur diye. O kalbin, Mekkeli müşriklerin ileri gelenleri sürekli o toplumu ne yapıyor böyle ee, teyakkuzda tutuyor. Neye karşı teyakkuzda tutuyor? Neye karşı uyanık tutuyor? Muhammed bin Abdullah, sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetin yalnızca Allah'a yapılmasının ifadesi olan La İlahe İllallah'a karşı sürekli o toplumu ne yapıyorlar? Teyakkuz halinde olağanüstü hal ilan ederek diyorlar ki sakın ha yolunuzda devam edin. İlahlarınızda sabredin. Tamam mı? Sebahat gösterin. Sebat sebah, sebah gösterin. Zira istenen budur diyorlar. Aynı şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan önce gönderilmiş peygamberlerin de karşılaştığı sorun hep bu olmuş. Yani bizler dedik ki deminki allah Teala buyurdu buyurduğu üzere dedik ki allah Teala ne diyor? Sizden önce hiçbir peygamber göndermiş olmayalım ki onlara benden başka ilah yoktur. O halde yalnızca bana ibadet edin diye vahyetmiş olmayalım diye buyuruyor. Yani Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın karşılaştığı kavmin, kavmiyle karşılaştığı Sorun tevhidle alakalı, la ilahe illallah'la alakalı. İbadetin yalnızca Allah'a yapılmasıyla alakalı. Sorun neyse, kendinden önce gelmiş peygamberlerin de karşılaştığı sorun ne olmuş hep? Aynı olmuş, bir fark yok. Mesela Hud Aleyhisselam'ın kavmi, Hud Aleyhisselam'ın kavmi Hud Aleyhisselam'a diyorlar ki: "Kalu ecitena linabudallah vahde." Ey Hud! Bizlere yalnızca Allah'a ibadet etmemizi söylemen için mi geldin? Yani senin vahyin bu mu? Bize söylediğin şey yalnızca Allah'a ibadet etmek mi? Ve nezere mâkâne ve nezere mâkâne ya'budu âbâ'una Babalarımızın, atalarımızın taptıklarını, ibadet ettiklerini bırakıp yalnızca Allah'a ibadet etmemizi söylemen için mi geldin bize? Böyle bir karşı çıkış var Hud kavminin. Hud aleyhisselama. Ondan sonra kibirlenerek Aynı Mekke müşrikleri Allah tarafı diyor ya. Onlara La İlahe İllallah denildi den de kibirlenirler. Burada diyorlar ki bima Haydi bizi korkuttuğun şeyi bize getir. In Şayet gerçekten sen sadıksan, sözünde doğruysan gel de bize ne yap? Bu vaat ettiğin, bizi korkuttuğun şeyi bize ne yap? Getir. Diyerek ne yaparlar? Hud Aleyhisselam'a karşı çıkardır. Yani bu ve buna benzer örneklerin yanında allah Teala'nın şu ayetlerinin de göz önünde bulunduğu zaman açıkça ortaya çıkmaktadır ki Mekkeli müşrikler, Mekkeli müşrikler hep peygamberleriyle şu kavgayı yapmışlar. Bizler atalarımızdan öğrendiğimiz, babalarımızdan öğrendiğimiz, Allah'la beraber ibadet yaptığımız, bizleri Allah'a yakınlaştırdığını söylediğimiz ilahlardan vazgeçecek değiliz. Şu ayetlere baktığımız zaman neyi görüyoruz? Deminden dediğimiz gibi. Öyle in sائلtemen men khalaqa's semawati ve ard? Yelevel kemer ettiyse sorsan onlara o müşriklere, o Hud kavminin, Hud kavmine karşı, Hud Aleyhisselam'a karşı çıkanlara, Nebi Aleyhisselam'a karşı çıkanlara ne derler? Leyekulunne khalaqahunnel Aliyyu Azizul Alim. Derler ki onu aziz olan, alim olan Allah yaratmıştır derler. Yani bu adamların kibir gösterdikleri alan, burun diktikleri alan itiraz ettikleri Allah Teala'nın haklarında onlara la ilahe illallah dendiğinde kibir yaparlar. Yestekirun dedikleri alan hangi alan arkadaşlar? İbadetin yalnızca Allah'a yapılması. Yani la ilahe illallah. Yani onlara dendiği zaman la ilahe illallah deyin, Onlar da diyorlar ki hayır biz ne yapamayız? La ilahe illallah demeyiz. Çünkü bunun manası la ilahe illallah'ın manası bizlerin ibadet ede geldiği ibadetlerimizden sunduğumuz ibadetlerimiz yönelttiğimiz ilahları inkar etmek olur. Bundan dolayı da ne yapmayız diyorlar. Bunu söylemeyiz ve bundan kibirleniyorlar. İşte günümüz inkarcılarına günümüz inkarcılarına geldiğimiz zaman görüyoruz ki onlar bu kelimenin yani La İlahe İllallah'ın manasını anlamamışlar Öğrenememişler. Onun şartlarını, onun esaslarını bilememişler. Ve bu sebeple de şirkin içinde, şirkin bataklığında yaşamış olmalarına, yaşıyor olmalarına rağmen kendilerini hala ne zannetmekteler? Tevhid ehli zannetmekteler. Bu kelimeyi tevhid öyle bir kelime ki yani la ilahe illallah öyle bir kelime ki kişi onu hakkıyla söylediği zaman gereğince söylediği zaman ve gerekli kıldığı şeyleri amel ettiği zaman karşılığı çok büyük. Biraz sonra bununla ilgili hadislerimizde ne yapacağız? Açıklayacağız, ifade edeceğiz. Aleyhissalatü vesselam birçok hadisinde kim Allah'ın yüzünü umarak, rızasını arzulayarak, La ilahe illallah derse ne yapar diyor? Cennete girer. Yani bu kelimeyi Allah'ın yüzünü umarak, rızasını, sevabını bekleyerek söyleyen bir kişinin karşılığı ne arkadaşlar? Cennet. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ ثُمَّ مَا تَعَلَى ذَٰلِكِ اِلَّا وَدَكَ لَا Hiçbir kul La ilahe illallah demesin ve bu söylemiş olduğu söz üzerine ölmesin ki o kişi cennete girmiş olmasın. Yani bu sözü söyleyen herkes söylediği söz üzerine de ölürse ne olur arkadaşlar? Cennete gider. Düşünebiliyor musunuz? Fani bir dünya, bitecek olan bir dünya ve bu dünyada sonra ebedi bir hayat var bu ebedi hayatın mutlu ya da mutsuz olabilmesi için kişi bir kelimeye bağlı. O da ne arkadaşlar? La ilahe illallah diyecek ve bunun üzerine ölecek. Sadece bunu söylemesi yeterli değil demek. Yani bunu söyleyip hayatında mesela bir insan bazı şeyler vardır ki bir kere söyler, bir kere yapar. Da artık bir daha onu yapmasına gerek yoktur. Bu öyle bir şey değil. Bu sözü söyleyecek. Bu sözü söyledikten sonra da onun aksine, ona ters düşen, ona tezat olan şeyleri yapmayacak. Yapıp söylemeyecek. E bunun üzerine ne yapması lazım o kişinin? Ölmesi lazım ki karşılığı ne olsun? Cennet olsun. Aynı şekilde birçok rivayette diyor ki Mustayqinen min kalbihi Kim kalbinden yakin olarak şüphesiz bir şekilde kesin olarak bilirse kalbiyle bunu söylerse o kişi cennete girer diyor. Git diyor Ebu Hureyre, insanlara bunu müjdele. Ne var arkadaşlar? Kalb ile yakin var. Ondan sonra Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki فَعْلَمْ اَنَّهُ la ilaha اِلَّا Bil ki o ibadete rayık tek ilahtır. Bil ki diyor. Yani kişinin bilmesi gerekiyor. İşte bazı La İlahe illallah"ın şartları var. Bu şartlar arkadaşlar yedi tane. İmam Muhammed İbni Abdülvahab bunları güzel bir şekilde zikretmiş. Müslüman olan, bu kelimeyi söyleyen insanın Müslüman olması için gerçek manada, hakiki manada, tevhid ehli olabilmesi için bu şartları yapması lazım? Bilerek söylemesi lazım. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kalbiyle yakin olarak dediği, Allah'ın yüzünü arzulayarak dediği şeylerde bu şartlar var. Yoksa öyle ulu orta, manasını bilmeden insanın söylemesi, bu kelimeyi tevhid söylemesine, söylemesinin ona bir faydası olmaz. Yani hayatında diyor ki alimler, bu kelimeyi söyleyen bir kişi, eğer İslam'a, Müslüman'a, girmesinin şartı şudur. Bu kelimeyi söylediği anda bu kelimenin manasını ne yapması lazım kişi bilmesi lazım. Yani, La ilahe illallah deyip Allah'tan başka yaratıcı yoktur dese ne olmuş olur? Bu kişi yani bu kelimeyi tevhidi doğru manasıyla söyleyip hakiki manada muvahhit olmamış olur. O yüzden insanın hayatında diyor, en az bir kere dahi olsa bu kelimeyi söylerken doğru manasını ne yapması lazım diyor aklından. Geçirmesi lazım. Bunu bilerek söylemesi lazım. Bu kelime arkadaşlar iki tane rükdü var. Şartlarına geçmeden önce rükdünlerini sayalım. Ki daha önceki derslerimizde ne yapmıştık? Ona değinmiştik. Bir şeyin rukunu nedir? Bir şeyin erkanı, rükdünü nedir? O şeyden olan ve o şeyin üzerine dayandığı esas, temel. Yani mesela ne gibi? Namazda değil. Namazda abdest o şeyin içinden mi? Değil. Dışından. Namazda abdest namazın ya. neyinden? Şartından. Şartından. Rukun değil o. Biz tarihte dedik? O şeyden olan. O şeyin içinden olacak. O şeyin bir cüzü olacak. O şeyin bir parçası olacak. Ve o şey o rukune ne yapacak? O rukun dediğimiz şeye dayanacak. Mesela namazda ne gibi? Fatiha gibi. Namazda Kur'an okumak gibi. Namazın neyinden sayılıyor? Rukününden sayılıyor. Namazın şartı değil o. Ama abdest almak namazın neyidir? Şartıdır. Namazın şartıdır. İşte rukun dediğimiz şey o şeyin bir cüz'ü olacak. O şeyin içinden olacak diyor alimler. La ilahe illallah'ın rukni kaçtır? İkidir. Nedir onlar? Nefi ve ispat. Nefi ve ispat. Bir tarafta nefi var. Önceki şey ne yapacak? Nefi edecek. La ilahe diyecek. Yani inkar var. Bütün ilahları ne yapıyorsun sen? İnkar ediyorsun. Yani ibadet olunacak her şeyi inkar ediyorsun. Bunu kimsenin hak etmeyeceğini söylüyorsun. Tamam. Ondan sonra ne yapıyorsun? İllallah. Ancak bu ibadet edilecek hak bir ilah vardır. O da kimdir? Allah'tır diyorsun. İbrahim aleyhisselamın kavmine söylediği gibi. Ve idkâle İbrahimu li ebihi ve kavmihi İbrahim hani kavmine ve babasına ve kavmine atalarına şöyle demişti. İnneni bera'un mimme ta'budun. Ben sizlerin ibadet ettiklerinizden neyim? Beriyim. Önce onların ibadet ettiği her şeyden beraatini uzak olduğunu ne yaptı İbrahim Aleyhisselam? İlan etti, açıkladı. Sonra ne diyor? İllellezî batarani. Ancak beni yaratan hariç. Ben ondan uzak, ondan beri değilim. Ne var burada? Önce nefi var, sonra İspat var. Kişi bu kelimeyi söylerken işte bu kelimenin iki ruklu olan nefi ve ispatı da ne yapmalı? Göz önünde bulundurarak, manasını bilerek, itikat ederek söylemeli ki o kimse bunu söylediği zaman mümin olmuş olsun, Müslüman olmuş olsun, dine girmiş olsun. Daha sonra arkadaşlar geliyoruz La İlahe illallahın şartlarına. İlk şart arkadaşlar bu kelimeyi söyleyen kişi bu kelimeyi ne yapacak? İlim ile İlim üzerine, bilerek söyleyecek. Yani manasını bilecek. İlk şartımız ilim. Bunun aksi, bunun zıttı nedir? Cehalet. Yani kişi cahilce, manasının ne olduğunu bilmeden bu kelimeyi ne yapmayacak? Söylemeyecek, dillendirmeyecek. Bilakis bu kelimeyi söylerken bunun hangi manaya geldiğini bilecek. Zira Allah Teala diyor? فَعْلَمْ اَنَّهُ la اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ Bil ki ibadete layık, tek ilah Allah'tır. Burada kul la ilahe illallah demiyor. İbadete layık, tek ilah Allah'tır de. Diyerek bize ne yapmamış? Söylememiş. Böyle bir hitap etmemiş. Bize hitap ettiği usluk fa'lem. Bil ki. O zaman biz bu kelimeyi ne yapmalıyız arkadaşlar? Bilmemiz lazım. Öğrenmemiz lazım. Manasını rukunlarını, şartlarını da öğrenmemiz, bilerek söylememiz lazım. allah Teala yine buyuruyor ki Zuhruf suresinde لَا يَمْلِكُونَ الَّذ۪ينَ يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةِ Yani o Mekkeli müşriklerin, o müşriklerin dua ettikleri, ibadet ettikleri var ya, La <gülüyor> يَمْلِكُونَ Ne yapmaz onlar? Malik değildirler, sahip değildirler, şefaate. Şefaat etme hakları yoktur onların diyor allah Teala. Sonra bir istisna ile Allah-u Teala keserek şefaate sahip olacak Allah-u Teala'nın kendilerine şefaat hakkı verecek insanların özelliklerini sayıyor. Diyor ki İllel lezime illa men şehide bilhakk ve hum ya'lemun Bilerek hakka şahit edenler müstesna Bilerek hakka şahitlik edenler Yani neye şahitlik edenler? Allah-u Teala'nın hak ilah olduğuna Ulûhiyetine. Tefsir alimleri böyle diyor. Şahitlik edenler ve bilerek şahitlik edenler müstesna kıyamet gününde o müşriklerin dua ettikleri ibadet ettikleri kişiler şahıslar, ilahlar ne yapmayacak? Şefaate sahip olmayacak. Burada da ayette ne işaret var arkadaşlar? Yani o şefaat hakkı verilecek olan insanlara şefaat etmeye yetkili olacak olan insanların şu vasfı anlatılıyor. Ne diyor? İlla men şehide bil haqqi ve hum ya'lemun bilerek, hakka şahitlik edenler hariç. Yani burada şefaat yetkisi alacak insanlar, hakka şahitlik edecekler, Allah'ın ibadete layık tek ilah olduğuna şahitlik edecekler, tevhide şahitlik edecekler ve bu şahitliklerin ne üzerine olacak? İlim üzerine olacak. Bilerek bunu ne yapacaklar? Söyleyecekler. Sünnette ise arkadaşlar, yani bu Kelime-i Tevhidin ilk şartına delil olan deliller, Hadisler birçoktur. Diyor ki aleyhissalatü vesselam men mâte ve huve ya'lemu la ilahe illallah da khalel cennet. <gülüyor> Kim Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığını bilerek ölürse ilim üzerine bu manayı bilerek ilim üzerine bu şekilde ölürse da khalel cennet. Ne yapar? Cennete girer. Yani hadiste ne ifade ediyor? men mâte ve o öldüğünde la ilahe illallah'ın manasını bilerek ölürse söyleyerek demiyor mesela burada ne var bir ayrıntı var kişi onu söyleyecek ama söylemesinden ziyade istenen farklı bir şey daha var orada o da ne arkadaşlar bilmek yani söyle insan ağzıyla diliyle her şeyi söyleyebilir o her söylediğinin manasını da bilecek diye bir şey Yok. Bugün gençler var, soyutlarılar var, serseriler var. Adam böyle bir harfini dahi anlamadığı şarkılar ezberlemiş. Yabancı şarkılar, yabancı dilde şarkılar. Onu böyle sanki o dilde konuşan, ana dili gibi konuşan bir insan gibi onu ne yapıyor sürekli? Tekrarlayıp söylüyor. Ama sorsan ki bu ne diyor burada? Ne o? Onun manasını, diyor bir harfini dahi belki bilmez. İşte bu hadiste de ne var arkadaşlar? Söylemenin üstünde insanın sadece la ilahe illallah dediğini tamam, hani genel kanaat budur değil mi? Özellikle mürciye olan, amelleri imandan görmeyen yahut imanı sadece dil ile söylemek olarak dil ile söylemek olarak kabul eden yahut imanı sadece marifet dediğimiz, bilmek olarak tarif eden mürciyenin mürciye görüşünün yaygın olduğu toplumlarda insanlar derler ki Bakarsanız sokaklarda görürsünüz. Namaz kılmazlar, oruç tutmazlar. Hiçbir amelleri yoktur, ibadetleri yoktur. Üstüne üstlük Onları dine soktuklarını söyledikleri kelimeyi de vidim. Manasını da ayırmazlar. ama derler ki, "La ilahe illallah" dedik ya. Aleyhissalatu vesselam mı peygamberimiz. Kim la ilahe illallah derse cennete girmiştir. İşte biz de diyoruz. O zaman cennete gireceğiz derler. Bu hastalığın geldiği nokta neresi biliyor musunuz arkadaşlar? İşte bu murciye dediğimiz, o deminden saydığımız özelliklerini verdiğimiz mezhebin görüşünün yaygın olduğu toplumlarda insanlar genel olarak ne yaparlar? Böyle düşünürler. Ama aleyhissalatü vesselam'a bakın ne diyor? Kim la ilahe illallah'ın manasını bilerek ölürse, bilerek, söyleyerek değil, ne yapar? Cennete girer. O halde, kelime i Tevhid'in ilk şartı, bilmemiz gereken İlk şartı nedir arkadaşlar? İlim üzere. Bunu yapmak? Söylemek. Yine aleyhissalatü vesselam ne diyor? <gülüyor> Men lekiyallah la, la yushriku bihi şey'en da cenne. <gülüyor> Men lekiyallah. Kim Allah'a kavuşursa. Nasıl? Men lekiyallah la yushriku bihi şey'en. Ona ortak koşmadan. Hiçbir şeye ortak koşmadan. Kim Allah'a kavuşursa. E, kim Allah'a ortak koşmadan ölürse ne olur? Da helal cenne. Yani bize burada kelime-i tevhidin manasını açıklıyor. Yani kelime-i tevhidin açılımı gerekli kıldığı şey bu. Allah'a ortak koşmadan ne yapmak? Ölmek. Bunun karşılığı, mükafatı ne? Cennet. E bir insan Allah'a nasıl ortak koşmaz? Tevhidi öğrenerek. Kelime-i tevhidin hakiki manasını söyleyerek. Ama adam bakıyorsun bu yeryüzünde diyor efendiler vardır, gausslar vardır, kutuplar vardır. Onlar bize yardım eder onların medetiyle, onların tasarrufuyla, felaketlerden, afetlerden kurtuluruz. Onlar işte dünyayı veya İstanbul'u kalkıp tutarlar, felaketten korurlar gibi inanışa sahip olan adam kalkıp diyor ki ben günde bin tane La İlahe illallah çekiyorum, La İlahe illallah diyorum. Cennete gireceğim diyor. Ama Aleyhisselatü Vesselam'ın anlatmak, anlattığı insanları davet ettiği kelime-i tevhid, onun anladığı kelime-i tevhid değil. Aleyhisselatü Vesselam olayı açıklayarak ne diyor? Men <gülüyor> lekiyallâh La yuşriku bihi şey'en dekhelel cennet. O men ya Allah yuşriku bihi şey'en dekhelel nar. Tam tersi. Kim de Allah'a ona ortak koşarak kavuşursa, kim de Allah'a ona ortak koşarak ölürse, hayatını verirse ne olur? Dekhelel nar. <gülüyor> Ateşe girer. Yani ki o kelimeyi günde bırakın bin defa, yüz bin defa söylete, o kelimenin ona neyi yok? Faydası yok. Çünkü bir kere o, o kelimenin manasını ne yapamadı? Bilmedi. Öğrenmedi. Allah kararını dediği gibi fa'lem la ilahe illallah. Bunu yapmadı? Öğrenmedi. Hatta onlar birçok tasavvuf ekolu. Türkiye'de de bunu görüyoruz. Zikir halkalarına oturdukları zaman, zikir çekmeye başladıkları zaman işte la ilahe illallah, la ilahe illallah diye böyle ritme başlamadan önce sesli bir şekilde zıplayarak, kafalarını sallayarak bu ayeti okuyor. Fa'lem ennehu la ilahe illallah. Ondan sonra başlıyor zikire o zikre başlayan adamları tek tek sıraya sorsan desen ki, nedir bu yani? Bu okuduğunuz ayetin manası ne? Ve bu ritimle söylediğiniz Kelime-i Tevhid'in manası ne? Sokakta yabancı müzik dinleyip onu tekrarlayan adamdan farkınız ne diye sorsan her biri susar kalır. Yahut da derler ki yok kardeşim biz bunun manasını biliyoruz. Bilerek söylüyoruz. Bunun manası nedir? Allah'tan başka. Yaratan yoktur, rızık veren yoktur, çekip çeviren yoktur derler. Bu yüzden arkadaşlar Onların delil olarak sundukları La ilahe illallah diyen cennete girecektir gibi hadisleri getirmelerinin onlara hiçbir faydası yoktur. Bilakis bizler bu hadisleri tüm olarak aldığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini genel manada incelediğimiz zaman görüp öğreniriz ki işte onların sandıkları, işte onların iddia ettikleri gibi La ilahe illallah insanın tek başına söyleyip manasını bilmeden söylemesi fayda insana fayda yapmaz? Vermez. İkinci şartımız arkadaşlar yakin üzerinden insanın bilmesi. Yani ilimden biraz daha ne bu? Yukarıda bir mertebe. Bir bilmek var. Bir bilmenin ötesinde ne var? Yakin olarak bilmek var. Diyorlar ki bu yakin şartı şunu def etmek içindir. Yani şek ve şüphe. Yani şeksiz ve şüphesiz. Kişinin ne yapması lazım? La ilahe illallah'ın manasını bilmesi lazım. Yani şüphesi olmayacak. Bugün insanların bazılarının olduğu gibi falan. adam bunu söylüyor. Manasını da biliyor. Öğrenmiş bir yerlerden. Ama diyor ki, ya işte ne var? Yine de efendilerin, kutupların, gavsların şey olabilir mi? Acaba? Onların tasarrufu da olmaz mı? Acaba? Gibi bu tür şeyler söyleyebiliyorlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "İnnel müminunellezine amenu billahi ve resulih." Mümin kimseler onlardır ki Allah'a ve رسولüne iman ederler. "Summe lem yertabu." Sonradan ne yapmazlar? Lem yertabu. Hiçbir şüpheye, rayp şeke düşmezler. "Ve cahadû." Onlar ki ne yaparlar? Bi emvalihim ve enfusihim. Mallarıyla ve nefisleriyle Cihad ederler. Fî sebîlillâh Allah yomdâ, ulâike humus sâdikûn İşte sadık olanlar onlardır. Bu ayette neyin delili var arkadaşlar? allah Teala ne diyor? Mü'min kimseler onlardır ki. Bakın mü'minlerin tarifini yapıyor ve hasır edatı kullanıyor. Ne demek hasır edatı? Yani zikredeceği şeyleri onlarla sınırlandırıyor. Zikretmedikleri bunun içine girmiyor. Mü'minler o kimselerdir ki ancak şunu yapan kimselerdir. Kimdir Onlar. Allah'a ve Resulüne iman edip ne yapmayan? Sonra da şüpheye düşmeyen. Sonra <gülüyor> <gülüyor> ve bi amwalihim ve enfusihim. Mallarıyla ve canlarıyla ne yapan? Allah yolunda fi sebilillah cihat edenlerdir. Bu ayette hem la ilahe illallah'ın, Allah'a imanın, tevhidin ikinci şartı olan ne var? Yakin, şüphesiz söylemenin delili var. Bir de başka bir delil daha var. Nedir arkadaşlar o? Bu ayetteki delil? Onu da siz çıkartabilir misiniz? o da amellerin neden olduğu? imandan oldu. Niye Allah-u Teala? Bak müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulullah'a iman ederler. Sonra da ne yapmazlar? Çek ve şüpheye düşmezler. Onlardır ki Allah yoluna ne abarlar. Mallarıyla canlarıyla can ederler. Yani o iman edenleri, müminleri ne yapmış? Amelleriyle saymış. Amelleriyle ne yapmış? Vasfetmiş. Bu yüzden de diyor ki alimler ameller nedir? İmandandır. Tabi biz bu olayın sadetinde değiliz. İnne hadiste aleyhissalatü vesselam diyor ki اشhedü en la ilahe illallah ve enni rasulullah Allah'a şahitlik ederim ki ondan başka hak ilah yoktur ve şahitlik ederim ki ben onun rasulüyüm, elçisiyim. İşte diyor ki aleyhissalatü vesselam la bihima bihimâ abdun. Kim bu iki kelimeyi yani la ilahe illallah o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulü olduğunu söyleyen kimse. Kim bu iki kelimeyi söylerse nasıl? Gayra şakkin. Şeksiz ve şüphesiz. Çünkü kim bu iki kelimeyi şüphesizce söyleyerek, şüphe duymadan hiçbir kafasında şek şüphe taşımadan söyleyip Allah'a kavuşursa, ölürse illa da kalal cenne ne olur bu kişinin karşılığı? Cennet olur. Yani kim? Kelime-i tevhid değil ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun resulü olduğunu şüphesiz bir şekilde söyleyerek Allah'a kavuşursa o diyor cennete girer. Aleyhissalatu vesselam burada ne ifade etti arkadaşlar? Sadece söylemeyi değil. Söylemenin ötesinde bir de ne var burada? Şeksis. Şüphesiz. Kafasında, aklında, kalbinde ne olmayacak? Hiçbir şüphe olmayacak. Bununla ilgili yine elif burada ilginç güzel bir hadis zikrediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh dan nakille bu hadis İmam Müslim'in rivayet etmiş olduğu, İmam Müslim'in kitab iman İman kitabında, bölümünde rivayet etmiş olduğu sahih bir hadis. O hadiste güzel latifeler, latifler, incelikler var. Kısaca onu analım bu hadisi. Sahabeler aleyhissalatü vesselamla birlikte oturmuşlar. Konuşuyorlar. Kısaca aktarırsak hadisi. Ondan sonra Aleyhisselatü Vesselam bunların yanından çıkıp bir yere gidiyor. Ayrılıyor. Diyor ki bu Hureyü Zannettik ki Aleyhisselatü Vesselam bize geri dönmesi gecikecek. Başına da bir şey gelme tedirginliğinden dolayı. Ben diyor çıktım peşinden gittim. Diyor ki onu falancanın bostanında buldum. Yani falancanın bostanında olduğunu zannettim. Oraya gittim diyor. Tabii kapıyı bulamıyorum. O bostana nasıl atlayacağım? Duvardan geçemiyorum. Sonra diyor, bir de baktım ki dışarıdan akan bir kuyunun suyu var. Oradaki o kanalla birlikte ne yapıyor? O bostana akıyor. İşte oradan diyor aynen Ebu Hureyre'nin ifadesi. Salep gibi, tilki gibi duvardan diyor. Atladım. Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim diyor. Aleyhisselatü Vesselam'dan konuşuyor. ve selam ona iki tane ayakkabısını veriyor. Bir, bir çift ayakkabısını yani. Sağ ve sol ayağını çıkartarak ayakkabıları Ebu Hureyre'ye veriyor. Diyor ki bu bostandan çıktıktan sonra kiminle karşılaşırsan Karşılaştığın her kişiye şunu söyle. Kim diyor? Yeşhedü en la ilahe illallah musteyqinen biha kalbuhu febeşhirhu bil cennet. Bu bostandan çıktıktan sonra la ilahe illallah'ın manasını kalbiyle yakin olarak söyleyen insana cenneti müjdele. Ey Ebu Hureyre Ebu Hureyre alıyor aleyhissalatü ayakkabılarını. Çıkıyor. Kiminden karşılaşıyor? Ömer İbnül Hattab. Radiyallahu anhı. Onla karşılaşıyor. Ömer i̇bn Hattab diyor ki aleyhissalatü vesselam buldum. Onun yanından geliyorum. Dedi ki Ey Ebu Hureyra! Al bu benim ayakkabılarımı, terliklerimi. Çık dışarı. La ilahe illallah kalbiyle yakin olarak manasını şeksiz şüphesiz bilerek söyleyenleri cennetle müjdele dedin. Bana diye böyle görev verdi. Diyor. Kime? Ömer İbn-i Hattab'a diyor. Tabii Ömer i̇bn Hattab rivayette geliyor. Ebu Hureyre'nin göğsüne ne yapıyor? Bir yumruk atıyor. Yani şaşırıyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de neler zikredilmiş? Amel, cihat, mallarla, canlarla. Tamam mı? Burada insanın böyle kalbiyle yakin olarak birden onu duyunca şaşırıyor. Bir tane vuruyor Ebu Hureyre radıyallahu anh'a. Ebu Hureyre radıyallahu anhu, diyor ki tam ifadesiyle kıçımın üzerine oturdum diyor. Ömer bana vurunca diyor. Ve diyor ağlamaya başladım diyor. Hışkıra hışkıra. Ve diyor Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gittik diyor. Aleyhisselatü Vesselam yanına, Ömer de geldi. Ben diyor olayı anlattım. Aleyhisselatü Vesselam Ömer radiyallahu anh'a olayı anlatıyor. Diyor ki evet böyle. Ömer radiyallahu anh diyor ki bırak diyor ey Allah'ın Resulü diyor insanlara bunu haber vermeyin. Yoksa insanlar diyor buna ne yaparlar? Dayanıp güvenip amel işlemezler. Aleyhisselatü Vesselam tamam diyor. O zaman onları ne yap? Bırak. Yani ne yapsınlar? Amel işlemeye devam etsinler diyor. Yani bu hadisler ne var arkadaşlar? Amelden önce insanın Amelden önce insanın bu kelimeyi tevhidi nasıl söylemesi gerektiğinin şerhi açıklaması var. O da ne? Kalbinden yakin ile söyleyecek. Yani bir insan dediğimiz gibi manasını bilmeden kalbinde bunu iyice oturtup şüpheleri, şekleri def etmeden istediği kadar söylesin. Bugün piyasada birçok tarikat erbabının söylediği gibi. Bu kelimeyi tevhidin onlara hiçbir manasını yapmayacaktır. Olmayacaktır. Zaten biz kavaidul erba dediğimiz dört kural Dört esası alırken müellifin bu Risale'ye yazma gaye ve amacının da ne olduğunu söylemiştik. Demiştik ki insanların alınlarınındaki secde izleri, dizlerinin çatlayıp patlaması, işte daha da ifadeler Türkçeleştirirse giymiş oldukları cübbeleri, sarmış oldukları sarıkları, göbeklerine kadar uzanan beyaz tonton sakalları, sizleri ne yapmasın? Aldatmasın. Nasıl ki namaz, namaz kılınırken abdest bozulduğu zaman o namazın hiçbir hükmü kalmıyor, hiçbir faydası kalmıyor. Aynı şekilde o görmüş olduğun cübbeli, sarıklı, sakallı, tonton amcalar olarak gördüğün, o sevimli olarak gördüğün, el ayağı çok düzgün olarak gördüğün, alınlarında secde izlerini gördüğün, o insanlara söylemiş oldukları kelime-i tevhidin hiçbir faydası yoktur. Çünkü onlar çoğu bunun manasını bilerek söylememişlerdir ve ona namaza karışan abdestsizlik gibi onların tevhidine, tevhidine de ne karışmıştır? Şirk karışmıştır. Yani onlarla biraz kurcaladığın zaman, onlarla biraz oturup konuştuğun zaman onlardan inciler duyarsın. Ne incileri? Şirk incileri. Efendilerinin yeryüzünde nasıl hükmetliği, efendilerinin yeryüzünde nasıl birçok şeye sahip olduğu, hakim olduğu gibi. O halde arkadaşlar, ikinci şartımız da nedir? Yakin ile şüpheden ve şerikten uzak bir şekilde ne yapmak manasını Bilmek. La ilahe illallah'ın üçüncü şartı arkadaşlar, bu son şartımız olsun. Baktık arkadaşlar uyuyorlar. Son şart arkadaşlar ihlas ile söyleneceğiz. Manasını bileceğiz. Şüphesizce bileceğiz. Ve ihlas ile söyleyeceğiz. allah Teala ne buyuruyor? Ela lillahi dinur halis. Halis, saf, katıksız din yalnızca kimedir? Allah'a'dır. Yani hiçbir katık olmadan, hiçbir Allah'a şirk ortak koşulmadan din Allah'adır. Allah, Allah Teala deme emru illa liyabudullah. Muhlisina lehu'd-din. Onlar ancak dini yalnızca Allah'a halis kılmakla ne oldular? Emrolunan. Yani insanlara emrolunan nedir? Dini yalnızca Allah'a halis kılmaları yani tevhidi. Yani ibadeti tüm türleriyle ne yapmaları lazım? Yalnızca allah yapmalar Teala lazım. Gelecek la ilahe illallah şartlarında sevmek. Yani bugün insanlardan bir çoğunu yapmakta ibadetin türünden, türlerinden birisi olan sevme fiilini, kalbi fiilini Allah'a besler cesine, Allah'a besler gibicesine kimlere beslemekteler? Şeyhlerin, efendilerin. Bunun bir tezahürü olarak, bunun bir semerası, meyvesi olarak onları görmektesin ki efendisinin kabrına gittiği zaman onları bine bürür. Bir haşiyet, bir korku. Onun bir sözünü duyduğu zaman sevgisinden dolayı hemen onun o sözünü yerine getirdiğini görür. Hissedersin. Mülahaza edersin. Ama allah Teala'nın sözünü duyduğu zaman onun emrini, buyruğunu duyduğu zaman veya Resulullah'ın emrini, buyruğunu duyduğu zaman bakarsın ki Efendisi'nin yanında göstermiş olduğu imtisali, görevi yerine getirmeyi Allah-u ve Allah'ın sözlerinin yanında getirmediğini Görürsün. Bu da neyin alameti arkadaşlar? Sevginin alameti, haşyetin, korkunun alameti. Üçüncüsü dedik, ihlas dedik. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine Ebu Hureyra'nın rivayet etmiş olduğu adı ise. Ebu Hureyra radıyallahu anh soruyor aleyhissalatü vesselam'a kıyamet gününde senin şefaatini senin şefaatini hak edip sevinecek olan insanlar kimlerdir? Aleyhissalatü vesselam da diyor ki ey Ebu Hureyra bu soruyu senden başka başkasının da soracağını zaten tahmin etmiyordum. Yani senin soracağını ben biliyordum. Aynen böyle diyor. Çünkü diyor senin hadisi olan peygamberin sözünde olan hırsını biliyorum. Aynen böyle diyor Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre'ye. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Es'adun nasi bi şefaati yevmel kıyâme veyahut Es'adun nasi bi şefaati benim şefaatimle mutlu olacak insanlar men kâle la ilahe illallah hâlisan min kalbihi ev nefsihi kalbinden ve nefsinden kendince la ilahe illallah'ı halis olarak, katıksız olarak, şık bulaştırmadan söyleyenlerdir. Halimler diyor ki bu hadisteki şefaat, büyük günahları işleyen kimselerle ilgili. Yani hani bazıları var ya, diyor peygamberin şefaatinden hal olalım. Onun şartı da ne arkadaşlar? İnsanın muvahhid olması, mümin olması. O nasıl olacak? O kelimeyi, kelime-i tevhidi ne olarak söyleyecek? Halis, ihlaslı bir şekilde söyleyecek. 3. şartımız da arkadaşlar buydu. Aleyhissalatu vesselam yine delillerde Ebu bin Malik radıyallahu anh, diyor ki yine Müslim rivayet etmiş olduğu hadis. Gözleri görmüyor. İşte yağmur yağmurda yağdığı zaman, yolları seller çamurlar aldığı zaman camiye gidemediğini. O yüzden de diyor yani gözlerim Az görmeye başladı. Gel diyor Ey Allah'ın Resulü evime de evimin bir köşesinde namaz kıl. Ben de artık ondan sonra diyor orada orayı mescif edineyim. Namazlarımı edin. ben de orada kılayım. Gidemediğim zaman camiye. Böyle ma mazur olduğum zaman, mazeretli olduğum zaman Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Namazını kılıyor. Kısa uzun, müslümde. Orada bir adamdan bahsediliyor. Malik İbni Dokşun diye bir sahabe. Ensariden, Ensardan bir sahabe. Bu sahabe hakkında ileri geri birileri konuşmaya başlıyor. Yani orada diyor ki bu adam münafıkların yüzüne gülüyor. Bu adam münafıklarla beraber hoş oturup hoş kalkıyor gibi sözler söyleniyor. Aleyhissalatü vesselam da diyor ki Aleyhissalatü vesselam rivayet ediyor diyor ki La tegul zalik o, o Malik bin Duhşen hakkında konuşan adam diyor ki, onun hakkında böyle konuşma. Dur diyor. Hemen o sahabeye dur diyor. Niye? Çünkü zira diyor Ela torao kad qal la ilahe illallah yurid bizalik onun la Allah'ın yüzünü isteyerek rıza ve sevabını umarak yüzünü arzulayarak la ilahe illallah dediğini duymadın mı diyor. Yani o sahabenin hakkında insanların ileri geri konuşmasını ne yapıyor frenliyor Aleyhissalatu vesselam niye çünkü diyor, o sahabe ne yaptı ne yaptı Allah'ın Yüzünü isteyerek, ihlasla, şık koşmadan ne yaptı? La ilahe illallah dedi. Değil mi aleyhissalatü vesselam? La ilahe illallah dedi. Dilde. Çünkü yani münafıklar da biliyorsunuz dilleriyle ne yapıyorlar? La ilahe illallah diyorlar ve söylüyorlar. Ama niye bu sözleri onlara fayda vermiyor? Sebep? işte saymış olduğumuz şartları içermiyor. Ne o? İhlas. Belki manasını biliyorlar. Ama münafıklıklarından dolayı aletlerini taşıdıkları nifaktan dolayı ne yapıyorlar? Onu Allah'ın yüzünü umarak, ihlasla söylemiyorlar. Yine rivayette aleyhissalatü vesselam diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ اِلَّ اللّٰهِ يَبْتَغِي allah Teala onun yüzünü umarak La ilahe illallah diyen kimsey ne yaptı? Kimseye ateşi haram kıldı. Yani ateş o kimseye haramdır. Kime? Kime? O kimse ki Allah'ın yüzünü umarak ihlas ile şirk bulaştırmadan ne yapan? La ilahe illallah diyene Allah ne yaptı diyor? Ateşi, cehennemi haram kıldı. İşte bu hadislerden anlıyoruz ki arkadaşlar La ilahe illallah öyle insanın manasını bilmeden yakin ile söylemeden ihlaslı bir şekilde söylemeden, dilinden o şekilde böyle kolayca çıktığı ve bu dilinden çıkması ile birlikte kolay bir şekilde onu cennete sokacak bir kelime değil. Bilakis bu kelime öyle bir kelime ki içerdiği manayı kişi ne yapacak? Bilecek. Yakin ile bilecek. Şüphe hiç olmayacak. Ve ihlas ile söyleyecek. Ve geriye kalan neyimiz var? Dört tane şartımız var. İnşallah onu da ne yapacağız? Bayramdan sonraki sohbetimizde tamamlayacağız. Allah izin verirse. Şimdilik söyleyeceklerimiz bunlar. Dördüncü şartımız da inşallah eee 4 5 6 7. şartımız da önümüzdeki haftaki. Ondan sonra şartte gelensin bizim sohbetimize. Sağ olununuz. Subhanekallahü ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente esteğfuruk ve etûbü Yani bu kelimeyi ilim üzere söylemediği sürece kişi kendisine bir fayda olmaz, fayda vermez. Yani papağanın tekrarlamasından başka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 Sıdkıyla, bu dörtün çarptı. Sıdkıyla söylemedikçe ne olur? Bir şeye faydası. Hiçbir faydası olmaz. Neydi bu kelimenin doğru manası? Gerçek manası. Mekkeli müşriklerin imtina ettiği, burun kıvırdığı, ağız kıvırdığı, diklendiği o doğru mana neydi? La ilahe illallah'ın doğru manası ver. başka Evet. Allah'tan başka ibadete layık hak ilah yoktur. Demek işte La ilahe illallah'a bu manayı verdiğimizde, La ilaha illallahın manası budur dediğimizde, Mekkelimüşriklerin ve ile la ilaha illallah onlara la ilaha illallah dendiğinde onlar kibirlenirler, büyüklenirler. Ve yine Mekkelimüşriklerin eca al alâlih te vahiden bu adam bütün ilahları ibadet olunacak ilahları tek bir ilaha mı indirdi? Sözleri anlaşılmış olur.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 senin hiçbir ortağın yoktur. Ancak bir neyin vardır? Ortağın vardır. İlla şerikenlek. Temlikhu ve mâ melek. Sen onun maliki, Sen her şeyin de onun malikisin. Onun mülkündeki her şeyin malikisin. Temlikhu ve mâ melek. Yani bizim, senin bir ortağın var. Sen ona da sahipsin. Ve onun sahip olduğu her şeyde sahipsin. Yine dediğimiz üzere ayetlerde Onlara niçin ibadet ediyorsunuz dendiğinde? onlar ne diyorlar? لَا nabuduhum اِلَّا لُيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ Bizler bunlara ancak kim o bunlar dedikleri? لَات, مَنَات, uzza ve diğer birçok putlar لَا nabuduhum. Biz onlara onlara ibadet etmiyoruz. Şu gayeyle yani. yani ibadet ettiklerini inkar etmiyorlar. İbadet etme hedeflerini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 o insanlardan öncekiler ne yaptık biz imtihan ettik. Bunların başında da ilk imtihan olanlar kimler arkadaşlar? Peygamberler, rasuller. Ne diyor Allah? "Fe la ya'lamen Allahu allazina sadiku." Bu imtihanın sebebi, imtihanın sırrı ne? "Fe la ya'lamen Sadık olanları, doğru olanları ortaya çıkarmak. "Ve la ya'lamen el kezibin." Yalancıları bu söyledikleri kelimede sahtekar olanları çıkartmak için insanlar şunu zannetmesinler la ilahe illallah dedi iman ettik e bu şekilde bir terk edilip Allah tarafından bırakılacağız başıboş başımıza musibet bela imtihan gelmeyecek ve biz bu şekilde Allah'a ne yapacağız gireceğiz böyle değil Allah-u Teala min شَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِي وَنَقْسٍ مِنَ الْأَوْوَالِ bizler sizleri korkuyla açlıkla mallarınızı ne yaparak azaltarak ne yapacağız imtihan edeceğiz ondan dolayı allah Teala insanı bazen belayla, musibetle imtihan eder bazen de neyle imtihan eder hayırla ermiş olduğu nimetlerle ne yapar imtihan eder önemli olan bu imtihanın altında yatan gaye, hedef, sır nedir allah Teala'nın sadık olanı, bu kelimeyi sıdk ile dosdoğru bir şekilde söyleyen ile nifak ile yalan ile söyleyen arasındaki farkı ortaya koymak. insanların göz önüne sunması. Şimdi Allah talabı uyuyor ki, ve minennâsi men yekûlû âmennâ billâh ve liyumil âkhir. İnsanlardan bazıları var ki, Allah'a ve ahiret gününe yaptık derler? İman ettik derler. Yani kelime-i söylerler. La ilahe illallah derler, yani münafıklar. Aleyhissalatü vesselam döneminde bakıyorsunuz, La ilahe illallah diyorlar. O çağın Arapları olarak kendilerinden istenilen manayı da dilleriyle ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Ama وَمَا bi mu'minin Onlar mümin, iman eden değiller. يُخَادِعُونَ Allah Onlar böyle yaparak ne yapıyorlar? Allah'ı kandırdıklarını sanıyorlar. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا İman edenleri de. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ Ancak onlar böyle yaparak kendilerinden başka kimseyi aldatıyor değiller. وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِمْ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٍ Onların kalplerinde vardır? Hastalık vardır. فَزَادَهُمُ اللّٰهُ مرضى. Allah onların hastalıklarına, kalplerinde bulunan bu hastalıklarına ne yaptı? Hastalık yaptı. Yani insan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 Uyarılar kendine gönderildikçe Hala kalbinde bir rahatsızlık varsa Hala İsra'la ben bu pismin içine gireceğim diyorsa Allah-u Teala belli bir sözü soruyor ben İsrail'e söylediği gibi Sapırtınca onlar Zikzak yapınca araplar öyle diyor Allah onların kalplerini ne yaptı? Sapırtıldı İşte bunların kalplerinde de Hastalık var Allah-u Teala ne yaptı onların kalbindeki hastalığı fesâdehumullâhu fazade, merâdâ hastalıklarına hastalık kattı. Ve lehum azâbun elîmun bimâ kâlu yekzibûn Yalan söylemelerinden ötürü, yalan söylemelerine karşılık onlara elin acı verici bir ne vardır. Azap vardır. Yine bu elif diyor ki Rahimahullah sünnetten Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden delil ise şudur. Muad bin Cebel radıyallahu anhu rivayet etmiş olduğu hadise göre aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki مَا مِنْ أَحَدٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهِ وَاَنَّ مُحَمَّدًا ve وَرَسُولُ صِدْقًا min قَلْبِهِ Kim? Allah'tan başka ibadete layık hak ilah olmadığını, olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin onun kulu ve elçisi olduğuna tabarsa şahadet ederse bunu söylersen nasıl sidkan min kalbihi kalbiyle sadık olarak dost doğru yalan söylemeden ne olur bunun karşılığı illa harramahu Allahu alannar ona Allah ateşi cehennemi haram kılar geçen bir önceki dersimizde sohbetimizde söylemiştik demiştik yani bazıları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 Müslümanızı kabul ete, müslümanlıkta ki, fae, eğer, kâmu, ilâ silâ, kâmu kusâla, ondan namaza kalktıklarında, nasıl kalkarlar? Tembelce, bu kalkarlar. Kur'ânın <gülüyor> nes, insanlara ne yaparlar? Gösteriş yaparlar, rüya sahipler. Ve <gülüyor> la yerd Kur'ân Allah, illa kâliyle. Allah ancak ne yaparlar? az zikrederler. Muzhebzebine beyne zalik. Müminlerle kafirler arasında gidip gelirler. La ilaha ula ve la ilaha ula. Ne onlardan ne de bunlardan. Ortada var yani. Ve men yudhu dilillahu felen tecdelehu sebiyle. Allah'ın saptırdığını, Allah'ın yoldan çıkardığına ne bulamazsın artık sen? Doğru bir yol bulamazsın. Yani bu alametler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 Allah'ı zikretmek o kişiye çok ağır geliyorsa buna benzer Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadislerde münafıkların alametlerini saydığı o özelliklere sahipse bunlardan bir türlü kutlamıyorsa kişi ürpermeli korkmalı. Yani bu ulaştığı noktanın kaynağında acaba kelime-i tevhidi söyleyişinde bir problem mi var? Bu şekilde kendine ne yapmalı? sınamalı, hesaba çekmeli.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 Allah'a olan sevgileri nedir? Daha çoktur. Allah'a olan sevgileri nedir? Daha çoktur. Bu kelime, وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ hubben لِلّٰهِ Kelimesi, kuran bu kelimeyi tefsir alimleri iki türlü atmakta, izah etmekte, açıklamakta. Bazı alimler demekte ki, yani iman edenlerin Allah'a olan sevgisi, muhabbeti, müşriklerin kendi ilahlarına olan sevgi ve muhabbetlerinden daha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 mürted olursa, Allah-u Teala ne var? Getirir, yeni bir kavim getirir. Bir kavmin buhum. allah Teala sevdiği, ayrı bir ne var? Topluluk getirir, ayrı bir kavim getirir. Ve yuhibbunehu. Ve hem Allah'ın onların sevdiği ve onların da Allah'ın sevdiği bir kavim, bir topluluk getirir. Ezilletin alel mu'minin. Bunlar müminlere karşı nedir? tevazi insanlardır. Ve alal alel kafirin. Kafirlere karşı ise nedirler? Şiddetli, izzetli, vakarlı, gururlu. Mücahidu nefise bilillah. Allah yolunda ne varlar? Cihad ederler. Mallarıyla, canlarıyla, kılıçlarıyla, kalemleriyle ve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 üç hususiyet, üç haslet, üç maksut vardır ki bu kimde bulunursa o kişinin atmıştır. İmanın tadını almıştır. Böyle de iman. Başka bir nasıl geliyor. Zaqata'mal iman. Aişe ne diyor? Zaqata'mal iman. İmanın tadına varmıştır. İmanın tadını tatmıştır kim o? Men radiya billahi rabben ve bil İslam dinen ve Muhammed'i nebiyen. Padi sidiyor ki Aleyhissalatu vesselam men kulne özellik vardır ki kimde bulunursa bunlar imanın halavetini, imanın tadını tatmış olur. Nedir onlar? İlk özellik en yekunallahu ve resuluhu ahabb Allah ve onun resulü o kişiye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 feda edilebilir, vazgeçilebilir gelecek. Biliyorsunuz meşhur Ömer i̇bn Hattab'ın kıstası. Yani her şeyden daha çok sevdiğini söylemesine rağmen kendi nefsini dışarıda tutunca Ömer i̇bn Hattab Aleyhisselatü Vesselam olmadığını söylüyor. İmanının olmadığını, kamil olmadığını söylüyor. Ömer i̇bn Hattab da nefsinden de seni çok seviyorum dediğinde ne diyor Allah Resulü Şimdi oldu. Ondan dolayı Allah'ı ve Resul'ünü sevmek de kelime-i de bir şartıdır. Yani bu kelimeyi öyle severek söyleyeceksin. Yani bugün bazen görüyorsunuz, insanların Efendi ve ne Şeyh Efendi Hazretleri'ne bağladığını, Yani öyle hale gelmişler ki bazı insanlar onları şöyle uzaktan izlediğinizde diyorsunuz ki ya, bir insan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 Bundan da üstün olmalı. Nasulüne olan sevgi ondan da üstün olmalı. Bu sevgi o kişide neyi doğurmalı? Ona, o ikisine olan itibayı bağlılığı onların emirlerini yerine getirmeyi, yasaklarından açılmayı gerektirmeli. Yani bir insan sevdiğini iddia ediyorsa sevdiğine ne yapmamalı? İsyan etmemeli. İkinci özellik وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْعَىٰ لَا يُحِبُّهُ Sevdiği kişiyi sadece ve yalnızca Allah için sevmeli. Yani Allah'ı seveceksin, Rasulullah'ı seveceksin. Ve kişiyi Allah için seveceksin. Başka bir menfaat olmayacak. O kelime-i olan bağlılığından dolayı, onu hayata geçirdiğinden dolayı,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 yahut kurtar canını da hadi kafir olsun ben dinde adam neyi tercih etmeli? ateşi atın yani küfürden bu kadar tiksinmeli canı pahasında olsa bile buğz etmeli, içi bulanmalı yerinde duramamalı bu da kimde olur? bu vasıf, kimde ortaya çıkar? la ilahe ne naban Muhabbetle, sevgiyle söyleyende. Sonra arkadaşlar altıncı basma yani La ilahe illallahın altıncı şansına geliyoruz. Altıncı şart ise La ilahe illallahın getirdiği bazı hak ve hukukları var. Bunları ne yapmak? Bunlara boyun eymek, teslim olmak, bunların ardına düşüp bunlarla amel etmek. Allah Teala ne diyor? Ve en iyi bu ila rabbikum. Rabbimize inabet edin. Neydi inabet etmek? Evet dönmek, vucu etmek. Yönelmek, dönmek. Ve eslimu leh. Ona ne yapın? Teslim olun.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 Kendini Allah'a teslim eden kişiden din bakımından kim daha iyi, kim daha güzel olabilir ki? Yani i̇nsan muhsin olacak, iyilik yapan kimse olacak ve yüzünü kendini neye teslim edecek? Allah'a teslim edecek. Yani bu kelime-i söyleyecek. son ardından artık amelini yapması gerek. Biz bütün tevhid şerhlerimizde, akide şerhlerimizde ehl-i sünnet ve cemaatin İmanı algılayışını, imanı tarif için söylerken ne diyorduk? İman nedir? Kalb ile, kastik, ile ikrar, azalarla amel. Bunları artar ve eksilir değil mi? Bunları hangi çerçevede yapması lazım kişinin? Allah'a ortak koşmama çerçevesinde onu birleyerek yapması gerekir. Yani bir insan sabahtan akşama kadar, daha önce bir söyledik, ibadet etse, kurban kesse, oruç tutsa ama bir taraftan da başı sıkıştığı zaman ölülerden medet umup yardım talep etse bu kişinin yapmış olduğu o ibadeti kendisine hiçbir fayda vermez. Çünkü o kelimenin üzerine gerekli kıldığı haklı hukukunu yapmadı o. Yerine getirmedi. Allah'a teslim olmadı. Yine Allah talep ediyor ki ben üstün vechhu ila Allah kim kendini yüzünü kendini Allah'a teslim ederse, ve o muhsin, iyilik yaparak, muhsin olarak kelimeyi yani kendini güzel bir şekilde teslim ederek bunu yaparsa, ne yapmış olur? Fakat istemse kabil urvet althqa, tutunmuş olur. Ne? sıkı bir şekilde kolay sağlamlaştırılmış kulpa bir bağ. Ne yapmış olur o? sunmuş olur. Müfessirler tabiinden ve tabiinden sonra gelen müfessirler bitki kesirin naklettiği gibi bu buhürvetul hufkâi ne olarak açıklıyorlar? Biliyorsunuz. Diyorlar ki buhürvetul hufkâ nedir? Kelimeyi i tevhiddir. Yani la ilahe illallah'tır. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki فَلَا وَرَبِّكَ la yu'minun. Allah'ın hayır, Rabbinin adına yemin olsun ki onlar iman etmiş olamazlar, iman etmezler.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 onun lehine verdi. Bu ayette diyor ki, aleyhissalatü vesselamın yüzünün rengi değişti bu lafı duyunca. Yani aleyhissalatü vesselamın aslında ilk verdiği hüküm, yani tarlanı sulara aşağıdakine gönder hükmü, ensarın lehine olan bir hüküm. Yani Allah'ın koyduğu hükme göre, tarla sulama işinde, diyor ki alimler, ki hadisi de öyle geliyor bu hadisin devamında, işi önce tarlasınız su suladıktan sonra bir miktar yine tarlada o suyu ne var? Diyor ki hurma ağaçlarının,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 oradan bir su geliyorsa, yukarıdan bir kuyudan su çıkıyorsa kişi ne yapar? Bu öğretiye göre, bu ilkeye göre, bu emre göre tarlasını sular komşularıyla. Aleyhisselatü Vesselam böyle hüküm veriyor. Diyor ki müfessirler sonra bu ayet indi. Yani onlar kendi aralarında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı hakem tayin etmedikçe anlaşmazlıklarında ve hükmettiği, Aleyhisselatü Vesselam'ın hükmettiği konuda kalplerinde ne yapmadıkları sürece bir sıkıntı kalmayıncaya dek ve o hükmen teslim oluncaya dek tam iman etmişler. Yani i̇man etmiş olmazlar. Ne olmak gerekiyor demek ki? Teslim olmak demek. Ve la ilahe illallah'ın bir yereği de budur. Bir şey duydun. Semih'in elâvâ ta'an. Yani bir şey duydun derken, takvim yapra arkasındaki gazete köşesindeki işte dal kavuk hocaların, şurada burada gördüğünüz internet hocaların böyle tabiri caizse işkembe'den salladıkları şeyler değil. Adamlar yani ellerine gelen, kafasına, aklına gelen, dilinin ucuna gelen her şeyi cemaat ne yapıyorlar? Sallıyorlar. Yani ben zaten şahit oldum. Ramazan'da yatsı namazı kılınacak. imam. kim diyor işte bir gecede on bir kere Fatiha okursa o gece diyor şehit olarak ölür. Böyle girdi hadise. Sonra işin içine felak nasıl kattı? Ondan sonra işin içine başka sureler falan kattı.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 bu rivayet eden raviler zinciri incelendiğinde alimler ne demişler bu hadise? Zayıf demişler. Birçoğu tabi zayıf demişler. Ancak mana olarak hadisin ifade ettiği mana sahih. Deminki ki ayetlerin hepsini ne yapıyor? Söylediğimiz söylediğim ayetler bunu destekliyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü hakem tayin etmedikçe anlaşmazlıklarla onun hükmüne razı olmadıkça ona teslim olmadığı iman etmiş olmaz. Yani, yani hadisin manası da bu. Kişinin hevası, arzusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiğine tabi olmadığı sürece ona uymadığı sürece ne olmaz? Kişi iman etmiş olmaz. Yani bu bakımından da diyor ki alimler hadis mana bakımından sahiptir. Ama bu lafızıyla rivayet zinciri, zinciri olarak hadis nedir? Zayıftır. İne, fəin tanazatın fişeyin Allah tarafından işte ihtilafa düştüğümüz ayrıla düştüğümüz onu nereye götürün? Götürdüğü ilahiyi ve Rasuliyi Allah'a ve Rasuline götürün. İne Allah tarafından makan alimü ve alimü Hiçbir mümin, erkek ve ine kadın için ne yoktur? Bir seçenek yoktur. Allah ve Rasulü o konuda ne yaptıysa bir hüküm verdiyiz. Ay çok acı. Yani kendi işinde. Allah ve Resulü bir hüküm verdiyse onda bir seçme hakkı yok. Böyle yapsak mı? Değil. Yani demek ki hadisi desteklenmeler var bu manada. E, ayetler birçok e, başka hadisler var. Muallifin yani Muhammed bin Abdülrahman diyor ki adımlar. bu hadisi burada yani kullanması belki şeyden olabilir. Manasını sahil olduğundan dolayı zikretmiş olabilir. Ancak hadisidir Zayıftır.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 ama sorunun neydi? Ne yaptı? Kabul etmedi, değil mi? Kabul etmedi. Orada yanında müşkilerin iki önderi vardı, müşkilerden iki ileri gelen vardı. Ona ne dediler? Yani dediler ki, yani sen geri mi dönüyorsun, Dediler. O da dünyadan bu kelimeyi söylemeyerek, kabul etmeyerek, ne yapmış oldu. Ayrılmış oldu. Bunun deliliyle, yani Allah ﷻ rahmet ﷺ ve kZalikemar sana min kablki olarak, uyarıcı olarak, nezir olarak, göndermiş olduğumuz herkeye göndermiş olduğumuz elçilere, o köyün şmarık, refah sahibi, şımarık, ileri gelenleri demişler ki demişlerdir ki inna wajat ba ala atalarımızı babalarımızı birine üzere bulduk din üzere bulduk Bir yol üzere bulduk ve inna ala bizler ne yapacağız bu atalarımızın izini takip edeceğiz diyor ki ala awalouj tokum bihta minma veجدtum alayhi mimma veجدtum onlara diyor ki: "Bilir ki babalarınızı üzerine bulmuş olduğunuz dinden daha hidayetli olan, ondan daha doğru olan bir şey getirmiş olsam da, mı? bir şey getirmiş olsak da mı? bu böyle olacak." Onlara da ne diyor var? "Kalu inna bima ursiltum bihi şey de işsiz. İzler, şeylere neyiz? Kafiriz. İnkar edeceğiz. Yani kabul etmiyoruz. Allah-u Teala diyor Onların bu sözlerine karşılık Allah-u Teala فَنْتَقَمْنَا Onlardan intikam aldık. Fanzur, keyfe, كَانَ اَقِبَتُونَ Bu kendisi Allah'ı yalanlayanların hezzapların akıbeti, sonu ne olmuştur? Bir bak, bir gör yine başka bir ayette diyor ki Allah'ın Allah'a اِنَّهُمْ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلَٰهِ onlara la ilahe illallah dendiğinde aleyhissalatü vesselam zil mecaz pazarına demiştik gidiyor topluyor la ilahe illallah deyin felahe erin onların tavırları ne ayet açıklıyor اِنَّهُمْ اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا اِلٰهِ onlara la ilahe illallah dendiğinde ne yaparlar onlar? birden kibirlenirler kibirlen Hani işaret ediyoruz, daha önceki derslerimizde söylüyoruz. Onlara mesela desek ki, ey Ebu Cehil, seni kim yarattı? Yedi göğü kim yarattı? Güneşi ve ayı hizmetine kim sundu? Değil mi? Gözüne ve kulağına, gözlere ve işitme organlarına, kulaklara kim sahip desek? Ne derler? Mütevazı bir şekilde, kibirlenmeden, tamam mı? Ne derler? Allah derler değil mi? Bunu nereden biliyoruz? Ayetten biliyoruz. Göz... Ne ayet? Evet, kim söyleyecek ayeti? Evet. Evet, evet. Başka bir var mı? Ne diyor ayette? De ki, yerden ve gökten size rızık veren kim? De diyor, kime de diyor? Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a diyor, sor onlara, diyor. onlara de. Kime? Allahü Selamü Aleyküm. Diyor, diyor ki müşriklere de, külmen yazdığı hukum binet semai, fal art. Geri ve yerden ve gökten zarız veren kim? İlk soru bu. Başka? Ve men, men imli kus sema, fal absar. Gözlere ve kulaklara kim sahip? Başka? Ve men yüder bir İşleri çekip çeviren kim? Bunları sor. Onlar ne derler? Diyor mu Allah'ta allah Çibirlenerek, Teala? Kibirlenerek Hacı oradan Lattır, Merattır, Uzzadır Hayır, ne diyor? Onlar ne diyecekler? allah Allah-u Yani kibir yok Bu konuda adamların ne yok? Kibir yok, gurur yok İşleri çekip çeviren Allah Rızık veren Allah azaları organlara sahip olan Allah, diğer ayette Sakkara, Şemseval, Kama Ayı ve Güneş hizmete sunan Yine Allah. Yani ne kadar mütevazı adam var değil mi? Yani adamlarda ne yok? Ateizm dediğimiz, Allah'ın inkar eden, Allah Böyle bir şey yok. Bir Allah var ya inanıyorlar. Ama aynı adamlara diyor ki aleyhisselatü vesselam, çıkmış meydana, pazara, çarşıya. "Kulu La ilahe illallah, tuflihu, Hadi la ilahe illallah deyin de felaha erin. Yani cennete girin, kurtuluş erin. Ne diyor ayette? İnsiğimiz, İslam'ın bir parçası. İslam'ın bir parçası. İslam'ın bir parçası. İslam'ın bir parçası. İslam'ın bir parçası. İslam'ın bir parçası. salih olarak kabul ettikleri, evliya olarak kabul ettikleri bazı zevat, bir parçası. var ki bu kelimeyi söylemek parçası. İslam'ın bir parçası. Yani Allah'tan başka ibadetin yapılacağı, ibadetin sunulacağı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 Bu La İlahe İllallah sözüyle bu ne olmadı? Hiçbir zaman ters. yani bağdaşmadı. Bu, bu da ters. Ama bunu anlayamıyor. Niye anlayamıyor? Çünkü diyor ki La İlahe İllallah Allah'tan başka yaratıcı yoktur demek. Ben zaten bunu kabul ediyor. Evlilerden de yardım istemek ne ki? Onun, onlar Allah'ın evliya salih kullarıdır. Onlar bizleri ne yapıyorlar? Allah'a yaklaştırıyorlar. Biz Allah'a direkt ne yapamayız? Yaklaşıp çıkamayız. Yani Mekke'li müşrikler gelip bunları görse Allah'a tamam, Derler ki ya siz nesiniz kardeşim yani? Değil mi yani? Hem la ila illallah diyorsun, hem de yani ortak koşuyorsun, kersini yapıyorsun yani. Ya buradan ol, ya oradan ol derler yani değil mi, değil mi? Ya gel bizim safhımıza gel ya da git onların safhına yani. Bu kelimeyi adam gibi söylerler. Ama maalesef cehalet insana işte bunu yaptırabiliyor. Hadiste de arkadaşlar aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Meselü ma ba'ataniyallahu bihi minel huda ve'l ilim kemeselil gaythil kesir. Allahu Teala'nın beni kendisiyle göndermiş olduğu ilim ve hidayetin örneği misali yağ yağmura benzer. Rahmet bereket. Diyor ki: E yani bu yağmur üç çeşit, üç ayrı nere düşer. yere düşer, toprağa düşer. Göre. Birincisi, asaba Ardan arda fakar minha nüviye qablte elma fakar minha nüviye qablte elma fakar minha nüviye qablte elma ardından da o qablte da fakar minha çıkar, qablte çıkar, fakar çıkar, nüviye qablte elma fakar minha nüviye qablte elma fakar minha nüviye qablte elma fakar minha nüviye qablte kaliteli toprak olduğu da o görmüşümden belli sonra işte yağmurlar yağıyor filan nisan mayıs ayı geliyor oh, siz bıdaksız böyle gördün, kara kahverengi rengi tonlarında gördüğün bu toprak yemiş olmuş değil mi? yağmuru almış, çekmiş ne vermiş? ot vermiş, bitki vermiş, hayçiçek vermiş buğday vermiş, farklı vermiş İşte bir toprak nedir? böyledir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 Suyu ne yapıyor? Tutuyor yani, çekmiyor. Suyu tutuyor yani. Bazen görürsünüz yani, ya bu, yağar. Su gitmez. Toprağın üzerinde ne var? Kalır, dirikir. فَنَفَعَبِهَ <gülüyor> اللّٰهُ النَّاسِ Allah Teala bu toprakla insanlara ne yapıyor? Fayda veriyor. Toprağın kendisiyle mi? Hayır. Değil. İnsanlar alır, üzerinden su içiyor. Hayvanları ne yapıyorlar? Suluyorlar. Diyor ki alimler bu da bir insan türünü açıklar. Ne diyor o?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 Diğer bir toprak var ki, ve minha yağmurun ya başka bir toprak var? İnne ma o toprak kuru, ama la temsikuma ne su bitiyor üstünde, veya tun Ne de üzerinde ne bitiyor? Ot bitiyor, bitki bitiyor. Yani ne kendisine faydası var, ne de başkası ne ilim okuyor, ne amel okuyor ne de tamam mı? okumadığı öğrenmek için de başkalarına faydalı olabiliyor. Da bu tür insanlardan biz ne gördük? Yeryüzünde fotosentez yapan, değil mi? Oksijeni alıp elma içişi zararlı gaz saldırılayan insanlar türüne gidiyor. Yani. Ne kendisine faydası var, ne de başkasına, bir dekisinde var zararı var. Zararı var. Yani aldı secdeye gitmemiş hayatımda. Allah kelamı ağzından çıkmamış. Yani düşünün ne kadar mahrum bir adam ya. ya La ilahe illallah dememiş hayatında. Ya bir kere demiş manasını bir ne kadar. 24 saat geçiyor üzerinden. Subhanallah demiyor bu adam. Şu Allah onu ne kadar mahrum etmiş. 24 saat geçmiş. Kirekat namaz kılıp alnını seyzeye koymamış. Yani bu adam nedir arkadaşlar? Bu adam yani el zonu patlamış. Kamyon yeryüzüne ne kadar katkı sağlıyorsa o adamın yeryüzüne katkısı Odu tek fark kamyon siyah, duman çıkarır bunu giz, dumansız. Öyle değil mi? Yani ondan dolayı yani bunlar üzülmek lazım, dua etmek lazım, acımaçlanız. Aleyhisselam bu örneği veriyor, işte diyor ki, tezâlek işte bu, bu verdiğim örnekler şunun gibidir diyor. Allah'ın dinini fıkh eden, derinlemesine anlayan ve kendisine faydası olan. Ma sen yallah Allah beni kendisiyle gönderdi bu ilmi öğrenen ve öğreten ile. Ve mesela yer fa Allah'ın bana göndermiş olduğu bu din'e kafasını kaldırmayan, ona değer vermeyen. Ve nem yakbel budallah. Allah göndermiş oldu, benimle göndermiş olduğu hidayeti kabul etmeyen adamın örneği budur. Yani birisi kafasını dayı kaldırmıyor. İsmi merak yok dediğimiz bu tanesi de bak yüzüğü almış elinde bir şey ezberliyor. Kur'an ezberlemiş, kalkmış iki rekat namaz kılıyor. Yani insanlara gidip bir şeyler öğretiyor. Verimli toprakla verimsiz toprakta böyledir. Bu şekilde de e, la ilahe illallahın gibi şartını açıklayıp öğrenmiş olduk. Bize kimseler şimdi gibi şartı İtiraz. İtiraz ya Evet. Yani bu yedi şart ile, yani bu yedi şart Allah'ın kitabında yazmıyor, yani bazı arkadaşlar. Yani fazla arkadaşlar şunu diyebiliyor, nereden çıktı bu yedi şart? Değil mi? Yani Buna biz de diyoruz istikrar diyoruz. Tevhid'i açıklarken de diyoruz ki Tevhid pratik olarak tahtaya işte dersek yani bazılar diyor bir çizgi çekiyorlar. <gülüyor> yani, Dersi ki Tevhid üç ayrılır. Anlıyor tamam İlk oka ne yaz? Uluhiyet yaz, rububiyet yaz, isim sıfat yaz. Yani, tevhid üç ayrılır. Isim sıfat tevhidi, Uluhiyet tevhidi, bir de rububiyet tevhidi. Yani yani bu taksimi Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de böyle buyurduğunu duymadım. Tevhid üç ayrılar ey iman edenler. Yani Aleyhisselatü Vesselam'ın ey ümmetim, tevhid bir şair olur dediğimi duymadık. Peki bu nereden çıktı? Alimler bunu kafasından mı Ya Yahut da bunun dördüncü bir kısmı olabilir mi? Hayır. Alimler bunu istikra diyoruz. Demek yani istikra. Yani araştırma, gözden geçirme, baştan sona okuma. Buna yani modern dilde de Arapçanın şu an güncel kullanımında da istikraya deney, deney. Yani istikra'yı yaparak Allah-u Teala'nın bütün ayetlerini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tevhid ile bütün hadisleri tevhid ile ilgili bütün hadisler incelendiğinde, bakıldığında görülüyor ki vurgulanan, işaret edilen, anlatılan tebhidin kısımları nedir? Budur üç tanedir. Arapça bilen, Arapça okuyan arkadaşlar bilir. Arapçayı oluşturan öğeler yani kelime, üç ayrılır değil mi? Nedir onlar? Herkes okumuştur onu ya. emsilemin maksut okumayan yok. Nedir? İsim, fiil, harf. İsim, fiil, harf. Arapçada istediğiniz kelimeyi getirin, o kelime ya isim olacak, ya fiil olacak, ya da harf olacak. Dördüncü bir ışık yok. Bu da böyle bir şey. Yani, müellif rahimahullah, şeyhul İslam el müceddit Muhammed ibn Abdülvahab, tevhide olan hırsı, tevhide olan bağlılığının bir sonucu olarak kendinden önce gelen alimlerin eserlerini, Kur'an'ın üstündeki okumuş. Böyle ne yapmış bize? Bunu öğretmiş. Yedi tane demiş. Bize kolaylaştırmış açıkçası. İnşallah bizler bu yedi şartı öğrenmiş olduk. Avrupa biliyorduk. Bir daha tekrarlamış olduk. Bundan sonraki dersimizde, ki o Cumartesi olmayacak çünkü program var biliyorsunuz Sünnet bölümde. Oradaki Sünnet bölümdeki eee